otabilir misiniz yine? Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar olsun. Ya biraz çok yoğun trafik vardı. Anca gelebildim. İyisiniz inşallah. Duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Peki o zaman hemen fazla zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet Hatice Nur yarın toplantı var demiştik ya yarın saat 1.30'da toplantımız var inşallah. Arkadaşların belirlediklerini bekliyoruz yarın. Yarın saat 1.30'da kimleri belirlemişse arkadaşlar kimle gelecekse onları bekliyoruz. Tamam. Peki bu akşam e, Carullah Ezzemahşeri'nin tefsirinden bir metin okuyacağız. E, Ezzemahşeri çok önemli bir müfessirdir. Dün arkadaşlarınıza söylemiştim size de söylemiş olayım yani tefsir tarihinde denilsek şöyle en önemli Ülk üç tefsiri sayın denilse hiç şüphesiz sayacağımız tefsirlerden biri zemahşerinin el keşşafı olacaktı. Yani biri taberi, biri keşşaf, zemahşerinin keşşafı, biri de razinin mefatihu gaybı. Bu üç tefsiri kesinlikle saymak gerekir. Liseyine başına bunları koymak lazım. Ee, Merve diyor ki bende ses çok kesiliyor Sorun bende mi? Arkadaşlar ses kesiliyor mu sizde de? Böyle bir şey varsa hmm. Peki o zaman demek ki Merve senden kaynaklanıyor. Peki Böyle önemli bir tefsir ee, Bakalım Müfessirimiz ne diyor? Birlikte ee, Mert'imizi e, okuyalım. Okuyacağımız metin arkadaşlar İsra e, suresinin e, iki ayetti. 23 ve 24. ayetleri. Bu ayetlerde e, Rabbimiz özellikle anne ve babalarımıza e, olan saygıdan bahsediyor. Onların yaşlılık dönemlerinde onlara göstermemiz gereken e, ihtimamdan bahsediyor. Bakalım ne diyor Rabbimiz ve Zamanları nasıl açıklığı birlikte görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadâ rabbuka rabbin kesin olarak hüküm olarak hüküm olarak ortaya koymuştur. Hüküm olarak bildirmiştir. Neyi bildirmiştir? Ellâ ta'budu ibadet etmemenizi. ibadet etmemenizi illa İyyâhu. Yalnızca ona ibadet etmenizi, kendisinden başka hiç kimseye, hiçbir şeye ibadet yapmamanızı bir emir olarak ortaya koymuştur. Bir hüküm olarak ortaya koymuştur. Başka, başka bir şey var mı hüküm olarak ortaya koyduğu? Evet. Nedir o? Babül mi, ihsana ve anneye, babaya iyilik yapmanız gerektiğini de bir hüküm olarak ortaya koymuştur. Ayetin geri kalan e, kısımları ee, anne ve babalarla ilgilidir. İmme, şayet yblugan ulaşırlarsa indeke, senin yanında el kibara e, yaşlılık çağına, yaşlılık dönemine erilişe, eril, erişirlerse eriştirlerse onlardan biri avkilağıma ya da her ikisi felataqul e, söyleme, deme lehuma onlara öfün öf deme. Valla tenherhuma onları azarlama ve kullahuma kolan kereima daima onlara güzel tatlı hoş sözler söyle. Vakfiylehuma onlar için yerlere ser. Cenahadulli zül kanatlarını minar rahmeti rahmet rahmet dolu zul kanatlarını onlar için yerlere ser. Vakul Rabbi bedeki ey Rabbim irhamhuma Onlara merhamet etken Rabbi yani sahira. Küçükken onların bana acı, beni e, yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı ve onları affet. De. Evet, ayet-i kerime ana hatlarıyla bundan bahsediyor. Bakalım e, müfessirimiz ne söylüyor? وَقَضَى ke En başta kadâ fiili geçmişti. Acaba e, ne anlama hangi anlama geliyor? fezemdi tu amra emran maqtuan bi yani emir-i kesin olarak yani kesin bir şekilde kesin bir emirle emretmiştir demek ki kada neymiş? kesin bir şekilde emretmek kesin bir emirle emirle emretmek neyi emretmiştir elle tabudu ibadet etme arkadaşlar buradaki ella yani ifadesi aslında iki harften oluşuyor. Biri en biri la değil mi? En la. Aslı en la'dır. Peki o zaman oradaki en ne oluyor? Müfessir diyor ki oradaki en e, müfessiratun açıklayıcı olan endir. Yani ibadet e, yani emretmiştir. Neyi emretmiştir? Şimdi neyi bize açıklayan bir endir bu. En yani la ta'budu ibadet etmeyin. İşte dolayısıyla bu tür enlere tefsir ilminde ene müfessire açıklayan tefsir eden yorumlayan en deniliyor arkadaşlar. Peki bir de la ta'budu. O zaman la ta'budu ne oluyor? La ta'budu da yani daha doğrusu la la da nehyundur, nehyedir. Dolayısıyla en la e, size e, ibadet etmemenizi emretmiştir. emretmiştir. Bu emre ile alakalıdır? En la ta'budu. ibadet etmemenizle ilgilidir. İlla İyyahu. Ancak ona ed edeceksiniz. Bu bir görüş. Ya da başka bir görüşe göre bi en. Yani e, hani, en la ta'budu dedik ya onun başında bir B harfi var. Yani ayrı şöyle okuyacağız. وقد ربك باللا تعبد bi el la ta'bud o zaman en en müfessire olmaktan çıkar normal düz bir, bir cümle yani neyi, neyle emretti ve ke bi el la ta'bud ibadet etmemeniz gerektiğini emretti o zaman en en müfessire olmaktan çıkmış olur evet bu demek ki müfessirimizin ifadeyle ilgili yapmış olduğu bir yorum idi, bir açıklama idi. Peki, başka bir şey var mı? Emretmiş olduğu, kesin olarak kat'i bir emirle emretmiş olduğu, evet. وَبِلْوَالِدَيْنِ Anneye, babaya da neyi emretmiştir? İhsanen iyilik yapmayı. Peki, bunun iyilik arasında وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا Anneye, babaya iyilik. Evet ayette diyor ki müfessizimiz yani bir gizli ahsinu emri vardır. Ve ahsinu iyilik yapın bil valideyni anneye babaya ihsanen güzel bir şekilde. Anneye babaya da güzel bir şekilde iyilik yap. Dolayısıyla ve bu Rabbuken içerisinde ve ahsinu bil valideyni ihsanen ifadesi de vardır. Ev ya da biraz evvel belirttiğimiz gibi bi'en tuhsinu yani ve kadar Rabbuken Allah e, eh, hüküm olarak ortaya koymuştur. Neyi? Anneye, babaya iyilik yapmanız gerektiğini hüküm olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu en ve bi en e, konularını bir burada bize açıklamış oldu. Fein kulte. Arkadaşlar bu da zemahşerinin tefsirinin bir özelliğidir. Tefsirinin muhtelif yerlerinde fein kulte. Eğer şöyle sorarsan diye bir ibare kullanır. Arkasından da tabi bir soru gündeme getirir. Arkasından da kultu. Ben de şöyle cevap veririm diyerek sorunun cevabını kultu ibaresiyle bize verir. Dolayısıyla fe'in kulte kultu zemahşerinin çok sık kullandığı kalıp cümlelerden biridir. Hatırlayın daha önce söylemiştik taberi de Onda da böyle kalıp cümleler vardı. Mesela bu kalıp cümlelerden bir neydi? El kavlu fî tevîli kavleyi Değil mi? Yani daha önce söylemiştik. Bu da e, tabelinin tefsirindeki kalıp cümlelerden biriydi. Şimdi diyor ki zaman şerifinde eğer söylesen, düşünsen, sorsan neyi sorsan ma ma'na indeki İndeke'nin manası nedir? Ayetteki indeke Ne diyor Rabbimiz? İmmâ ne? indikel kibara. Değil mi? İndeke. Oradaki indeke ne anlama geliyor? Bunun manası nedir diye sorarsan, bultu. ben derim ki, huva en yekbira ve ya'ciza. Kebura yekburu. Yekbura ve ya'ciza. Eee annen ve baban yani o ikisi e, yaşlılık çağına ererlerse ve aciz duruma düşerlerse bakana kile ala valadihime ve ikisinin bakımı da e, evladının üzerindedir yani e, bu iki kişiye anneye babaya bakmak e, onların e, yükümlülüğünü üstlenmek ala çocuklarına düşen bir görevdir. Evlatlara bize düşen bir görevdir. La kafilalahu ma yoksa başka biri buna kefil olmaz. Başka biri bizim yerimize bunu yapmaz yani. Anneye, babaya bakmak velen bir de evladın üzerine düşer. Evladın yerine başka birinin üzerine düşmez. Fahuma indehu fi beitihi ve kenefihi işte o ikisi yani anne ve baba indehu indal veladi evladının yanında çocuğunun yanında fi beitihi çocuğun evinde ve ve onun yuvasında kenefle beyt aşağı yukarı aynı yuvasında evinde ocağında eee ocağında olacak yani işte inde indekinin açıklamasını yapıyor demek ki İndekeden şu ortaya çıktı şimdiye kadar. Nedir arkadaşlar? Bir kere anne ve babanın yaşlılık durumu söz konusu, acziyet durumu söz konusu ve bunlar bizim yanımızda olacak. Biz onlara bakacağız. Biz onların geçimini üstleneceğiz. İşte indekken bu anlama gelir. Bizim evimizde, bizim yuvamızda, bizim ocağımızda olacak. Ve zelike bu eşakku Aleyhi. Bu tabii ki böyle bir şey yani. Yaşlılık durumunda, acziyet durumuna düşmüş bir anneye, bir babaya, kendi evinde, kendi ocağında, kendi yuvasında bakım yapmak işte, zor. Yani, Eda da zor gelir. Ağır gelir. bu eşeddu ihtimalen ve sabren. Yani tahammül etmenin zor olduğu bir şeydir. Sabretmenin, dayanmanın gerçekten zor olduğu bir şeydir diyor. İşte indeke bunları hep ifade ediyor. Senin yanında sıkıntıya düşerlerse, sana bu sıkıntı verse bile, sana zor gelse bile, sen onlar burada bakacaksın. Evet, e, Hatice bir soru sordu e, Melek hocaya. Bakalım Melek ne cevap verecek. E, devam edelim. Warubma ta'ala minhuma Ma kana yetevliyan minhu, fi halı tıfluleti. Ee, evet. Arup bazan şu da olabilir. Yetevle -e -e minhuma anneye, ya babaya, e bilir ki onun bakımını üstlenir. Ma kana yetevliyan minhu tıpkı annenin babanın da çocuğuna. Ee, çocuğunun bakımını üstlen başkasına verdikleri gibi fi hâli tufuleti çocukluk halinde. Yani çocukluk halinde e, anne baba evladın bakımını başka birine vermiş olabilir. Yani, dolayısıyla burada e, çocuk da, evlat da hani böyle bir şey yapabilir. Fakat böyle bile, bile olsa fehüve me'murun yani çocuk evlat ve memurdur. Yani evlat yapmak zorundadır. Neyi? Bi en yastahmile ma'hume anne ve babasına muamelede bulunmayı nasıl bir muamelede bulunmayı al huluki yumuşak bir ahlak ile tatlı bir ahlak ile onlara muamelede bulunmak zorundadır. Ve leyinal canibi vel ihtimali <gülüyor> gene ayet vat'atul huluk ve leylül cennet aşağı yukarı aynı şey yani yumuşak bir şekilde, yumuşak bir yaklaşımla ve tahammül ederek, tatlı bir şekilde onların sıkıntılarına tahammül ederek annesiyle, babasıyla muamelede bulunmak zorundadır. Hatta ta ki la yekule lehuma onlara demeyecek evlat onlara demeyecek annesine babasına ne zaman ide adjarahu adjarah arkadaşlar sıkıntı vermek yani sıkıntı vermek zorluk vermek ide adjarahu me yestakvir minhuma anneden ve babadan sudur eden kötü şeyler bu kötü şeyler maddi olabilir. E, manevi olabilir, psikolojik olabilir, her neyse bütün anneden babadan sudu edebilecek e, ve çocuğu sıkıntıya sokacak, çocuğa zorluk çıkaracak, zorluk verecek bir şey haslı olduğunda ev yestefkile min meûnetihime min meûnihime ya da annesinin babasının geçimini sağlamak ona ağır gelecekse bile yani öyle bir noktada ki annesinin babasının geçimini sağlamak ona zor geliyor. Annesinin babasının yaşlılık durumu, işte halleri, aciziyet halleri, kıpırdayamıyor, bir şey yapamıyor. Bütün bu durumlar tabii ki evlada ne oluyor? Zor geliyor, sıkıntı veriyor. Bütün bu durumlarda bile ne deneyecek arkadaşlar? Of demeyecek. Yani annesine babasına bu. E, sıkıntılardan dolayı öf demeyecek evlad. fazlalan anne yazdu aleyhi yani diğer diğer sıkıntıları diğer e, sert tavırları bir yana bırakın yani evladın annesine, babasına sert yani saldırması üstüne gitmesi onları hakaret etmesi onları azarlaması onlara kızması bağırması bunları bir yana bırakın öf bile diyemeyecektir dememesi lazım yani onlara e, çok yumuşak bir ahlakla muamelede bulunmak zorunda. E, tatlı bir şekilde e, muamelede bulunmak zorunda. Onların hali, onların durumu, onların vaziyeti ne kadar ona sıkıntı verirse versin, onlara bakmak ne kadar zor olursa olsun, evlat yine de annesine, babasına öf demeyecek. Diyor arkadaşlar. Yani gerçekten e, bazı durumlarda anne ve babaların bakımı Büyük sıkıntı olabiliyor. Geçen bir arkadaşımız anlatmıştı. Ee, annesi e, hem çok kilolu hem e, felç durumunda. Neredeyse herhangi bir tarafın elini ayağını tamıyor e, Bir şey yapamıyor. Yerinden kıvıldayamıyor. Ve çok kilolu olduğu için onu oynatmak yerinden kaldırmak zor. Ee, bu şekilde yaşıyor bu şekilde hayatını sürdürüyor ve ona tabi ki evladın bakması lazım yani düşünen en basit bir şekilde kadıncağız yerinden oynatmak için iki, iki üç kişinin bir araya gelmesi lazım ki onu yanına oynatabilsin. böyle bir durumda e, işte yani bu dediği şey bak ne Abcarahhul tak Tabii ki bu durumda yani o öyle bir anneden e, sudur edecek e, Hani maddi manevi e, kırıcı sözler olabilir, ne bileyim pislikler olabilir, neyse artık yani o yaşlı insanların halinden anlıyorsunuz. Bunlar bile ortaya çıksa, bunlar bile hasıl olsa yine çocuk annesine öf demeyecek, babasına öf demeyecek. Ne kadar yani önemli bir şekilde bize izah ediyor müfessizimiz görüyorsunuz arkadaşlar. وَلَقَدْ بَا لَغَ سُبْحَانَهُ Allah-u Teala eee... Yani daha da ileri götürdü, daha öteye götürdü, ulaştırdı diyelim. فِي تَوْسِيَةِ بِهِمَا Anneye, babaya tavsiyeyi, anneye, babaya vasiyeti. Onlar da iyi davranmak konusundaki emri e, öyle bir noktaya götürdü ki, hayır, <gülüyor> şöyle ki, <gülüyor> Bu vasiyeti açtı, bu vasiyeti birleştirdi, bu vasiyete başladı. Neyle? bi an şefaa'l ihsan yani anneye babaya iyilik yapmayı e, birleştirerek bu, buna başladı. Neyle birleştirerek? Bir tevhidih tevhidle. Yani Allahu Teala e, ayeti ayet kerimede arkadaşlar ne yapıyor? Anneye babaya iyiliği neyle birleştiriyor? Neyin yanında zikrediyor? Bir tevhidih tevhidin yanında. Kendini birlemenin yanında zikrediyor. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir soru sorulsa size, denilse ki, Kur'an-ı Kerim'in en fazla üzerinde durduğu, en çok öne çıkardığı, en çok mühim gördüğü konu nedir diye sorarsa, biri, hiç tereddütsüz cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ne olacak cevabımız? İman. Cevabımız iman olmayacağı. Evet, tevhid olacak, Allah'ın birliği olacak. Çünkü, Zaten Kur'an'da sözü edilen toplumlar bir ölçüde bir şekilde Allah'a inanıyorlar. Mesela Kur'an Yahudilerden bahsediyor, Allah'a inanıyorlar. Ritirandan bahsediyor, Allah'a inanıyorlar. Müşriklerden bahsediyor, Allah'a inanıyorlar. Zaten bir insanın müşrik olması için Allah'a inanması lazım. Ve inandığı Allah'ın yanına bir takım putları koyması lazım ki, ortak koyması lazım ki şirk olsun. Dolayısıyla esas mesele Allah'a iman değil. Esas mesele Allah'ın birliği konusudur. Yani tevhid konusudur. İşte Kur'an'ın bu kadar önem verdiği, bu kadar üzerinde durduğu, bu kadar mühim gördüğü bir konu ve bu konuyu neyle birleştiriyor? Neyle bir görüyor? Anneye babaya iyilikle bir görüyor. Bu iki hususu bir arada zikrediyor. Birlikte yani بِاَنْ شَفَعَ الْإِحْسَانَ اِلَيْهِمَا بِتَوْحِيدِهِ Kast ettiği şey şu. Şefa'a burada ilave etmek, yanında zikrettirmek, birleştirmek, bütünleştirmek. Arkadaşlar, özdeşleştirmek. Neyle özdeşleştiriyor? Tevhidle. Neyle birleştiriyor? Tevhidle. Neyle bütünleştiriyor? Tevhidle. Yapıyor. وَنَظَمَهُمَا fi سُلُكِ qada'i بِهِمَ مَعَنِ Bu da aşağı yukarı Eda, sor bakalım Eda. Nedir Eda? Sorun. Bekliyorum Eda. Neyse Eda sorana biz şuraya da yapalım. Yani ve nazamehuma ve anneye babaya. Annen, annenin, babanın durumunu tanzim ettiği, فسُولُكُ الْقَدَاءِ بِهِنَا مَعَانٍ Tevhidin, yani bir hani dedik ya, kada neydi arkadaşlar biraz söylemiştik. Kesin olarak hüküm, hükmetmek Kesin olarak hüküm yolunda, anneye, babaya iyiliği, itaatte, tevhidin, tevhidin yanında, yanına koydu. نَظَّمَهَا yani onlar da yanına koy. Biraz evvel dediğimiz gibi yani şunu, şöyle toparlayalım ikisini, bu iki cümleyi. Yani allah Teala anneye, babaya e, iyilik yapmayı arkadaşlar tevhidin yanında zikretmiştir. Tevhidin yanına koymuştur. E, tevhid ile ilgili emrin yanına tevhid ile ilgili emrin yanına anneye, babaya iyilik emrini de koymuştur. Ve nazâmehumâ fesulüklü kadâ'y bi'ime ma'an İkisini bir arada birlikte anneye babaya iyiliği tevhid ile birlikte e, zikretmiş. O yolda e, e, sözünü yetmiştir. Birlikte ele almıştır. O, Eda öyle bir soru sorduğun ki şimdi bizim e, bu dersin tamamını buna ayırmamız lazım. Ee, o yüzden istersen bunu mesela bir ara gelirsin fakülteye. bunu konuyu konuşuruz. Hristiyanlık ve Yahudilikte tevhid inancı bir değil. Ee, öğrenciler durmadan soruyor. Hocam onlar cennete girebilecek mi diye. Peki ee, Eda ne diyorsun sen? <gülüyor> ee, ne diyorsun Eda? Sadece senin sorunu verdiğin cevabı alalım yeter. Ama dediğim gibi bir ara gelirseniz fakültede size izah etmeye çalışayım bütün yönleriyle. Çünkü bir çırpıda bir cevap vermek yani diyebiliriz cehenneme gidecekler. Ama daha yani, detaylarıyla açıklamakta da fayda olur. tabii ki bir değil onun için İslam geldi. Başka dinle gitmek yok diyor mesela Şaban. <gülüyor> Peki dedim ki bu çok hassas bir konu yani e, bizim ulemamızın üzerinde ciddiyetle durduğu tabii ki şunu yani bunun şartları şurtları var mesela bir kişi eğer kesinlikle peygamberimizin e, peygamberliğini kabul etmiyorsa peygamberimizin Allah'tan gelmiş bir elçi olduğunu kabul etmiyorsa Kur'an'ın Allah'tan inmiş hak, hak bir kitap olduğunu kabul etmiyorsa bana bizim diyecek bir şeyimiz yok ama hani dediğim gibi detayları var isterseniz buralara şimdi girmeyelim dersimiz kaymış olur başka zaman inşallah konuşabiliriz ya da takibe gerseniz orda görüşürüz evet peki tamam o arkadaşlarımızdan bazıları şey hatırlatıyorlar innalladina aamen walladina hadu annasara wassabi <Sessizlik> ina man amen bilahi wal-yom değil mi o ayet hatırlatıyorsunuz Tabii onun da nasıl anlaşılacağı yönünde dediğim gibi geniş bir açıklama yapmamız gerekebilir. Başka bir zaman. Şimdi oraya girmeyelim. Peki demek ki arkadaşlar Allahu Teala anneye babaya itaati, anneye babaya iyiliği en mühim konu olan tevhidin yanına koymuştur. Tevhidiyle aynı çizgide zikretmiştir. Aynı noktada birleştirmiştir. Sımmâ sonra yakal Emra işi biraz daha tabirca caizse sıkı tutmuştur. Hangi konuda? Fî mûrâ' zimraatihime <gülüyor> anneye babaya e, riayet etmek itaat etmek konusunda işi biraz daha dayyaka'l emra işi biraz daha sıkı tutmuş diyelim oldu mu yani tazlik işi biraz daha sıkı tutmuş diyelim daha uygun diyelim hatta o kadar işi sıkı tutmuş ki anneye babaya tat konusunda lem yahus izin vermemiştir ne izin vermemiştir Fi adına kelimetin en basit bir kelimeyi en küçük bir kelimeyi bile söylemeye izin vermemiştir. Nasıl bir kelime bu? Tanfeli tu minel mutadacri mutad mutad mutadacir mutada diyelim. Mutadacir yani sıkıntıya düşmüş olan kişi. Kimdir o? Mesela evlat annesini, yaşlı annesine bakıyor. Yaşlı babasına bakıyor onların durumu, onların hali perişan vaziyette işte ondan çocuğa bir sıkıntı geliyorsa bu abcarafiyle onu açıklıyor. Mutadaccer de bundan bu sıkıntıya düşmüş olan kişi. Tamam arkadaşlar. İşte bu kişi e, bu melek, kaçırdın mı sen melek? E, bir göstermeye çalışayım. E, şuradayız. Şurada. Görebildiniz mi? Görebildin mi Merek? Tamam. İnfelete yenfelitu arkadaşlar. Ağızdan çıkan söz. Yani sözün ağızdan çıkması. Tamam. İnfelete yenfelitu. Edna kelimetin en basit bir kelime tenfelitu çıkar. Minelli mutabaceri sıkıntı çekmekte olan çocuktan evlattan hem de yani mea mujibatı dajri ve muhtadayatı yani çocuğun sıkıntıya düşmesine neden olacak birçok husus olduğu halde ve çocuğun sıkıntı çekmesini gerektirecek muhtadayat gerektirecek birçok durum olmasına rağmen çocuk sıkıntı çekiyorsa ve on, bu halde bile en basit bir kelimenin ondan çıkmasına Kur'an izin vermiyor. Ve ma'a ve yine devam ediyoruz durumu anlatmaya. Öyle bir durumda ki çocuk la yakadu yedhulu sabra'l insani ma'a bir insanın sabrı ona yetmez fi istita'atin yani dayanmaya. Öyle bir öyle bir haldesiniz ki annenizin, babanızın dolayı öyle bir Öyle bir durumdasınız ki neredeyse yani bir insan buna tahammül edemez, insanın sabrı e, yetmez, insanın gücü buna dayanamaz diyecek bir haldesiniz. E, sizi sıkıntıya sokacak birçok neden vardır. Sizin sıkıntı çekmenizi gerektirecek birçok durum vardır. Ve siz bütün bunlardan dolayı sıkıntı çekiyorsunuz, sıkıntı içerisindesiniz, şiddetli bir e, zorluk içerisindesiniz böyle iken dahi Allah sizin ağzınızdan en küçük bir kelimenin çıkmasına izin vermiyor. Hangi kelimeydi o? Biraz evvel okudu dedi ya فَلَا تَقُلْ لَهُمَا <عُفٍّ> Yani bu kelimeyi bile size söylemeye izin vermiyor. Gerçekten zamahşeri annenin babanın durumunu bize ve onlara olan saygıyı da çok net ortaya koyuyor. Ee, bu durumda bile biz anneye babaya öf diyemeyiz diyor. وَلَا Ayet Ayeti ne diyordu? فَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْفٍ وَلَا Hangi halde olursak olalım arkadaşlar annemize babamıza öf diyemeyiz. Başka ne diyemeyiz? وَلَا تَنْهَرْهُمَ Onları azarlayamayız. Onları kıramayız, incitemeyiz, azarlayamayız. Ee, peki ne demek bu? Yani وَلَا Tezcürhuma, zecretmek yani baskı altına tutmak, şiddet uygulamak, azarlamak, incitmek, kırmak. Bunları yapamayız. Neden dolayı yapamayız? اَمَّا يَتَعَاطِيَانِهِ مِمَّا لَا يُعْجِبُكَا Annem, baban senden hoşlanmadığın bir şey istiyorlar. Senden hoşuna gitmeyen bir şey yapmanı istiyorlar veya vermeni istiyorlar. Bu, bu halde bile sen onları azarlayamazsın. Sen onlara sert davranamazsın. Öf diyemezsin. Yani annen baban senden hoşlamadığını, senin hoşuna gitmeyen bir şey yapmanı istiyor. Sen neden çıktı bu? Ne demek? Deyip onları kıracak bir şekilde, kırıcı olacak bir şekilde davranamazsın. Onları azarlayamazsın. Onlara e, kırıcı davranamazsın. Ee, bu da tenherhuma arkadaşlar. Nehara fiili geçti. Nehara. Nehara fiili geçti. Müfessizimiz diyor ki ve annehyu. Ve annehru. Ve nehmu. Demek ki nehara. Neheye. nehme Üç tane fiil. Bunların üçü de akhavatun. Aynı anlama geliyorlar. Yani kardeştirler. Aynı anlama geliyorlar. Bunları birbirinin yerine koyabilir, kullanabiliriz diyor. Peki... Tamam, şimdi biz annemize, babamıza öf demeyeceğiz. Bunu anladık. Onları azarlamayacağız. O da anladık. E peki bu kadar mı? Hayır. وَقُلْ <gül> لَهُمَا Rabbimiz diyor ki onlara de. Onlara diyeceksin. بَدَلَتْ تَعْف۪يف۪ وَنْنَهْر۪ي Yani teffif arkadaşlar. اَفَّ اَفَّ فَيُؤَف۪ف۪ تَعْف۪يف۪ Öf demek. Öfün yerine ve azarlamanın yerine sen ne diyeceksin onlara? Kavlan kerimen cemira. Onlara güzel, hoş, tatlı söz söyleyeceksin. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir evlat düşünün ki annesine babasına öf demiyor. Tamam onlara azarlanıyor ama yüzüne de gülmüyor. Tatlı bir söz söylemiyor. Güzel bir söz söylemiyor annesine babasına. Bu, bu evlat vazifesini yapmış. Olmaz. Aynı zamanda onlara tatlı bir söz söyleyecek. Onların gönlünü alacak, gönlünü kazanacak. Peki bu tatlı sözü nasıl diyecek? Bu nasıl bir şeydi? Nasıl olacak bu? Diyor ki... ...keme yektavihi husnul edebi. Husnul edep ne diyelim arkadaşlar? Yani... ...güzel e, ahlak... ...güzel ahlak... ...anneye, babaya nasıl muamele... ...etmeyi gerektiriyorsa... ...ona ne demeyi gerektiriyorsa... ...olum diyecek. Yani güzel söz o. Güzel ahlak sahibi bir evlat... ...annesine, babasına ne demesi lazımsa... Onu o şekilde söylemesi lazım. Biraz sonra Salih'e gelecek. Vacip mi? Farz mı? Nedir? Salih'e? ona göre sen, sana soracağım. Unutma. Yaktadihi şaban yani gerektirir. Gerektirdiği gibi neyin gerektirdiği gibi hüsnü edebi güzel ahlakın gerektirdiği gibi söyleyecek. Yani tatlı sözü nasıl söyleyecek? Hüsnü, güzel ahlak, hüsnü edeb nasıl gerektiriyorsa öyle. Başka وَالنُّزُولَ عَلَى الْمُرُؤَةِ Muru'et ne olsun arkadaşlar? Şey yani yiğitlik, yani mertlik, yani dürüstlük, dürüstlük, mertlik, adam gibi adam olmak, ne gerektiriyorsa, nasıl davranmaya gerektiriyorsa, o şekilde davranmak. Ne söylemeye gerektiriyorsa, onu söylemek. İşte kavli kerim budur. Yani kavli kerim ne olduğunu açıklamadı, ama bize dedi ki, yani toplumda güzel ahlak sahibi adam gibi adam olan e, edep sahibi bir insan nasıl söyleme, ne söylemesi gerekiyorsa, nasıl konuşması gerekiyorsa, sen de annene babanı öyle konuşacaksın. Bu tabii biraz e, kapalı bir e, açıklama oldu. Peki bunun daha acaba e, net bir hali var mıdır? E, müfessir evet diyor. Ee, ve şöyle diyor diyor ki vakıyla bir de şu şekilde de bir açıklama yapılmış ama bakın birinci tercihi değil vakı dedi ikinci tercih yani zayıf bir ihtimal o en yok en yakulun kişi en yakula kişinin şöyle demesidir yani güzel şey tatlı söz kavli kerim kişinin şunu demesidir ne demesidir ya abetahu ya ummahu yani babasına babacığım annesine anneciğim diye hitap etmesidir. Bak şimdi biraz daha netleşti, değil mi? Yani güzel edep, güzel halat ne gerektiriyorsa öyle. Ama bu kapalı bir şey. Nasıl? Yani bilemeyebiliriz. Ama ikinci bir rivayette açtı konuyu diyor ki kişinin annesine anneciğim, babasına babacığım demesidir. Ya yani, kavli kerim, yani güzel söz budur. E, peki delilin var mı? Evet diyor. Kemaqa le İbrahimüli Ebiihi nitekim İbrahim aleyhisselam da babasına sestenekle ne demiş? Ya ebeti babacığım demiş. Ma'a küfrihi. Üstelik bir de babası kafir olduğu halde, küfür içinde olduğu halde İbrahim babasına, kafir olan babasına seslenirken babacığım diye hitap etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar müfessirimizin bu ikinci vermiş olduğu rivayete göre güzel söz kişinin annesine anneciğim, babasına babacığım demesi diyor. وَلَا يَدْعُوهُمَا Aynı şekilde şu da vardır. Onları çağırmayacaksın. Anneni babanı çağırmayacaksın. isimleriyle. Mesela babanın adı Ahmet. Babacım demek yerine Ey Ahmet demek. Annen adı Ayşe. Anneciğim yerine Ayşe demek e, mümkün değil. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Onlara anneciğim babacığım diye sesleneceksiniz çünkü kişiyi anneyi babayı ismiyle çağırmak ve innehu yani bu bu iş anneyi babayı ismine çağırmak min el jafa yani babaya anneye cefa verir, sıkıntı verir. Vesul edebi ve bu suî edeptendir. Yani kötü edep, kötü ahlaktandır. Ve aad ve aadetüd di min diari ve ahlaksız bir harekettir. Ahlaksız bir davranıştır arkadaşlar. Bu şöyle yani bunun ne kadar kötü olduğunu anlamak açısından şunu söyleyeyim. Diar kelimesi ahlaksızlığı ifade ediyor arkadaşlar. Hatta e, Arap ülkelerinde mesela beytud diara diye bir şeyden bahsederler. Geçen derste de söylemiştik. Beytüb-Diar veya beytud diar mesela bunun e, bunu Eh, ahlaksızlık evi eh, genel ev eh, anlamda kullanıyorlar. Yani düşünün ne kadar yani diğer kelimesinin ne kadar kötü olduğunu işaret için bunu söylemiş olalım ve bunun müfessirimiz yani anneye ismiyle babayı ismiyle hitap etmeyi bununla açıklamaya çalış. Bu evet. kadar büyük bir ahlaksızlıktır diyor yani. Peki alu eh, bazıları demişler ki "Ve la base bihi fi gayri vezhihi. Fakat annenin yanında değil de Başka bir ortamda, onun olmadığı bir ortamda, babanın olmadığı bir ortamda siz annenizden bahsederken, babanızdan bahsederken ismini zikrederseniz bunda bir e, beis yok. Yani siz toplanmışsınız 3-5 arkadaş, sohbet ediyorsunuz, anneniz orada yok. Annemden ya Ayşe var ya deyip söylersen e, bunda bir sakınca yok veya babandan Ahmet diye bahsersen, Bunda bir sakınca yok ya da işte Ayşe bana şunu yaptı deyip annenizi kastederseniz bunda bir sakınca yok. Kema Ayşe tur rahıyallahu anha nitekim Hazreti Ayşe de böyle yapmıştır. Demiştir ki nahaleni Ebubekir kaza. Ebubekir şöyle şöyle yaparak yani beni hani e, e, zayıflattı. Nahale zayıf olmak, zayıflamak anlamına gelen bir kelime ama yani burada onu söyleyebiliriz. Yani Ebubekir Bekir babasından bahisle demek ki bir yerde konuşuyor diyor ki Ebubekir Bekir şöyle şöyle yaparak beni zayıflattı demiş mesela. İsmini zikretmiş. Madem Hazreti Aişe babasından bahsederken ismini zikretmiş müfessizimiz diyor ki Hazreti Aişe'nin yaptığı yanlış olsaydı yapmazdı bunu. Yasak olsaydı yani İslam'a uygun olmayan bir şey olsaydı yapmazdı. O yapmışsa o zaman demek ki biz de e, e, kıyabında annemizin adını babamızın adını zikretsek e, dinen bunda bir sakınca e, yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi e, e, gelelim ondan sonraki ayette. Ondan sonra ne diyor arkadaşlar? Ve hfidlev ma değil mi? Şimdi önce bir okumakla ilgili, o kıraatla ilgili bir iki hususu açıklayacak müfessirimiz mesela diyor ki, ve biz nasıl okuyoruz? Cenâh-ı Değil mi öyle okuyoruz? Vâh fîdlâhûma cenâh-ı Ama diyor ki mi Bu aynı şekilde cenâh-ı züllî diye de okunmuştur. Zül kelimesi zil diye de okunmuştur. Ondan sonra açıklama yapıyor. Diyor ki Vâh-ı züllü biddammî kesri yani Vâh-ı züllü vâh-ı züllü biddammü ee, ikisi de okunabiliyor yani. Kelime demek ki zil de okunabilir, zül de okunabilir. فَاِنْ قُلْتَ اَيَا دَسَنْ كِي مَا مَعْنَا قَوْلِهِ جَنَاحَ ذُلِّ Ne demek yani ee, zül kanadı. Zül kanadı. Bunun anlamı nedir? diye sorarsan kultu derim ki فِيهِ yani Rabbimiz diyor ki zül kanadını onlar için yere ser. Ne demek? Eğer buna dair bir soru sorarsan, kultü ben derim ki fihi ve cihani. Bu ifadenin iki anlamı olabilir. Bu ifade iki anlama gelebilir. Ahaduma biri şu. En yekunel ma'na ma'na şu. Şudur. Vahfil lehuma cenahake. Yani artık zul kelimesini burada e, tekit için kullanmış oluyoruz. Yoksa normalde zul olmaması lazım. Sen Annen baban için kanadını yere ser. Vahfid yere ser. Lehuma annen baban için cenahake kanadın. Peki bir dizek dese ki müfessir kardeşim sen niye zül kullanmadın? Delilin var mı ayet kullanıldığında sen niye kullanmadın diye sorarsak? Diyor ki evet Kemal, kalenitekim Allah diyor ki peygamberimize vahfid cenahake lil müminin. Ey peygamber sen müminler için kanatlarını yere doğru ser. Bakın burada zül kelimesi gelmemiş. Eğer zül kelimesi mutlak surette olması gereken bir kelime olsaydı o zaman burada da öyle olacaktı. Yani Rabbimiz peygamberimize diyecekti ki vahfıd cenahe kez lil müminne diyecekti. Halbuki zül kelimesini kullanmamış ama anne baba için kullanmış. Ha, o zaman burada bir pekiştirme manası vardı. Yani kanat, kanatlarını annen baban için böyle en geniş bir şekilde yere ser. Böyle bir anlar verebiliriz diyor. Peki o zaman niye zül kelimesine izafe de bulundu Allahu Teala? Diyor ki فَاَذَافَهُ اِلَى الظُّلِّ اَوِ الذِّلِّ Yani Allah diyor burada kanadı zül veya zil kelimesine yani zil kelimesine izafe etti. Kema oziy ve hatemu tıpkı hatemin cömertliği izafe edilmesi gibi. Hatem, hatemi tay olması lazım. Bu Araplarda hatemi tay arkadaşlar nedir? Yani cömertliğin sinirsidir. Evine kim gelmişse ona en büyük şekilde ikramlarda bulunduğu için, en güzel şekilde ikramlarda bulunduğu için, çok cömert davrandığı için. Hatem adeta böyle bir simge haline gelmiş. Nasıl diyor, cömertliği Hatem'e izafe ediyorsak veya Hatemi cömertle izafe ediyorsa burada da ve burada burada e, e, Hatemi cömertle izafe ettiğimiz zaman cömertliğin ne kadar çok olduğunu e, belirtmiş oluyoruz. Tıpkı onun gibi zül kelimesine de canah kelimesi zül kelimesine izafe edildiğinde kanatların ne kadar yerlere doğru serilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Bir mana bu olabilir. O zaman zaten hemen bir e, mana şöyle olur. Ala mana e, yani kana uzifa hatamu ile ala mana şu manada işte hatemin cu cömertte izaf edildiği gibi. O zaman anlam ne olur? Waqf ila wa Sen o kanadın var ya kanadını zeli olan kanadını zelil olan kanadını yerlere kadar ondan ayakların altına Böyle bir anlam ortaya çıkıyor. Ve sen ikinci anlam ise işte arkadaşlar, antajale li zullihi avli zillihi lauma cnahan kafiidan ya da sen kanatlarını onlar için yani Tajan zulhi, ölü, ölü zulhi, ölü zulhi, Yani, anna babana olan e, olan bağlılığından dolayı. Burada zul kelimesini bağlılık olarak anlayalım. Bağlılığından dolayı sen ne yapacaksın? Kanatlarını kılacaksın. Ne kılacaksın? Cenahen kafiyeyle yerlere doğru serilmiş kılacaksın. Yani ical cenaha kafiyeyle kanadını ee, on, annene babana olan bağlılarından da e, yerlere doğru ser aşağılara kadar getir kema ceala lebidu lişşimali yeden velil kuvveti zimamen burada gene bir Arap dilinden e, hafizan e, emine diyor ne neydi yani böyle yerlere kadar ser yerlere ser demek vahfid ne demek vahfid ser cenahen kanat sermek oldu mu eminli yerlere sermek ee, peki gene bir Arap dilinden bir örnek getiriyor diyor ki nitekim e, Lebit Lebit bir Arap şair arkadaşlar konuşmalarında demek ki şimali ifade etmek için yedi kullanıyormuş elli yani kuzey ifade etmek için eli kullanıyor var kuvveti kuvveti ifade etmek için de ziman. zaman dizgin arkadaşlar değil mi hani atın dizgini bunu kullanıyormuş. Bunlar da niye kullanıyormuş? Yani mübalağa olsun diye. Yani çok fazla olduğunu ifade etmek için. İşte aynı şekilde burada da diyor öyle bir şey vardır. Allah da bunu burada böyle kullanmış. Niye? Mübalağanın kittezlülü ve tavadugu lehuma. Yani anneye babaya olan tezellül ve tavadugu da mübalağa olsun diye. Daha önce tefsirde mübalağa anne olduğunu söylemiştik, değil mi arkadaşlar? Yani abartı değil. Yani daha fazla. Yani anneye babaya daha fazla saygı, daha fazla hürmet ifade etsin diye e, bu kelime kullanılmıştır arkadaşlar. Peki وَقْفِدْ لَوْمَا جَنَا min مِنَ الرَّحْمَةِ Değil mi? Miner rahmeti vardı. Miner rahmeti ne oluyor arkadaşlar? Miner rahmeti min فَارْتِ رَحْمَةِكَ لَهُمَا Fart ne olsun arkadaşlar? Fart Fart yani, ne diyelim farta? Bilmeniz lazım. Bildiğiniz bir kelime olduğunu zannediyorum. Hatta zaman zaman kullanıyorsunuz. Min farta rahmeti ke Emine çok güzel cevap etti. Aşırı, çok dedi. Doğru. İfrat kelimesini kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? İfrat. Tefrit ve ifrat var değil mi? İşte buradan geliyor. İfrat yani çok ileri gitmek, çok aşırı bir şey yapmak. Peki. E i̇şte bu da onu ifade ediyor. min farti rahmetike lehumâ. Senin onlara olan rahmetinin çokluğundan, aşırılığından dolayıydı. E mine'r rahmeti demek, min'r rahmeti demek, senin onlara olan rahmetinin çokluğundan dolayı. Başka va'tike aleyhim ve senin onlara olan bağlılığından dolayı. Demek ki biz kanatlarımızı niye annemiz babamız için yerlere kadar sereceğiz? Min'r rahmeti yani onlara olan Aşırı bağlılığımız onlara olan çok merhametimizden dolayı. Yani rahmeti demek bu demek. Peki niye biz annemize, babamıza bu rahmeti, bu bağlılığı gösteriyoruz? لِكِبْرِهِمَا لِكِبَرِهِمَا وَاَفْتِقَارِهِمَا اَلْيَوْنُ Bugün onların arkadaşlar yaşlanmış bir vaziyette olmaları ve وَاَفْتِقَارِهِمَا <gülüyor> Muhtaç olmaları, ihtiyaç duyur, duyur olmaları. Kime ihtiyaç duyuyorlar bunlar bugün? اليوم bugün ila مَنْ kana اَفْقَرَ الْخَلْقِ اَفْقَرَ خَلْقِ اللّٰهِ اِلَيْهِمَا بِالْاَمْسِ Allah Allah çok muazzam bir açıklama yaptım müfessizimiz. Bugün diyor yaşlı olan muhtaç olan anneye, babaya olan eee eee bağlılığımızdan dolayı öyle anne baba ki arkadaşlar bugün onlara muhtaç ama dün dün biz yani dün biz onlara e, çok daha fazla e, muhtaçtık, çok daha fazla e, bağlıydık. Yani menken o kimse ki afkara halkillah Allah'ın yaratmış olduğu varlıkların en muhtacıydı. İleyhime anneye babaya bilemsi dün. Yani kastettiği şey şu. Düşünün şimdi siz iki yaşında bir bebeksiniz. Dokuz aylık bir bebeksiniz. On aylık bir bebeksiniz. Ne kadar annenize muhtaçsınız? Ne kadar babanıza muhtaçsınız? İşte dün e, biz onlara muhtaçtık. Evlatlar olarak biz annemize babamıza muhtaçtık. Fakat bugün onlar büyüdüler. Artık elden ayaktan kesildiler. Artık ihtiyaçlarına gidiremez hale geldiler ve onlar bize muhtaç duruma düştüler. İşte yani bu onu ifade ediyor. İşte biz de bu duruma düşmüş olan annemize, bu duruma düşmüş olan babamıza çok fazla bağlılık göstereceğiz, onlara çok fazla merhamet göstereceğiz. Bundan dolayı da kanatlarımızı yerlere sereceğiz, onların ayaklarının altına sereceğiz diyor arkadaşlar. Başka ve tek defi bir rahmatıke aleyhime sadece bunlar da değil, bunlarla da yetinmeyeceksin. Yetinme, la tek defi yetinme bir rahmatıke aleyhime onlara merhamet etmekle yetinme. elle et ibi de öyle merhamet ki la baqailha. Yani biliyorsunuz merhametin yani mesela annenize çok merhamet ettiniz ya benim merhametim bitti babama kalmadı diyebilir misiniz? Babanıza çok gösterdiniz. Ya ben merhametim bitti, çocuğuma kalmadı diyebilir misiniz? Merhametin sınırı yok. İşte sınırı olmayan merhameti annenize, babanıza sınırı olmayacak şekilde merhamet göstermekle yetinmeyeceksiniz. Peki ne yapacağız? Ee, evet. Wad'u Wad'u Allah'a dünyanda bir de Allah'a dua edeceksin bir en yerhama onlara merhamet etmesi için rahmetahul bakiye sonsuz olan rahmetiyle Allahu Teala'ya da dua edeceksin. Rabbim sonsuz olan rahmetinle anneme babama da, anneme babama muamele muamede diyeceksin. Yani sadece sen kendin onlara acımakla yetinmeyeceksin. Sadece sen kendin onlara merhamet göstermekle yetinmeyeceksin. Bunları yapacaksın bu senin görevin ama ayrıca bir de ne yapacaksın? Vad'ullahi Allah'a dua edeceksin niyet edeceksin. Bi en yarhamahu ma rahmetuhul sınırsız, sonsuz olan rahmetiyle onlara muamelede bulunması için dua edeceksin. Evet. Ve'al zalika ve bunu da yap. Bunu da kıl. Ne olarak kıl? Cezaen li rahmetihi aleyke. Onların sana gösterdikleri sonsuz rahmetin bir karşılığı olarak yap. Bir yansıması olarak yap. Ne zaman onlar sana bu rahmeti göstermişlerdi? <gülüyor> Sen küçükken, 3 aylıkken, 5 aylıkken, 10 aylıkken, 1 yaşında, 3 yaşındayken sana ne kadar onlar bağlılık göstermişlerdi? Nasıl sana bakmışlardı Nasıl sana bakmışlardı? <gülüyor> Sen nasıl terbiye etmişlerdi, yetiştirmişlerdi? Sen de bugün ona karşılık olarak annene babana sonsuz bir şekilde rahmet ee, göster. Sonsuz bir şekilde bağlılık göster. Bunun yanında bir de onlara Rabbinin de aynı şekilde muamele de bulunması için dua et. E, diyor müfessirimiz. Peki feyin kultaya desen ki el istirhamu lehuma yani anneye babaya merhamet göstermek ve Rabbimizden de onları af etmesini, onlara merhamette bulunmasını dilemek اِنَّمَا يَصُحْهُ اِذَا كَانَا مُسْلِمَيْن۪ي Ancak anne baba müslümansa bu olabilir. Yani annemiz babamız müslümansa o zaman biz onlar için bu şekilde dua edebiliriz. Ya Rabbi sen anneme babama engin merhametinle muamelede bulun diye dua edebiliriz. Bu doğru olur. Bu sahih olur. Ee, eğer böyle bir şey sorarsan, böyle bir şey dersen, kultu ben derim ki, sünnesimiz diyor ki eğer sen böyle dersen ben ancak anne baba Müslümansa onlara merhamet dileğinde duasına bulunabilirim dersen kultu ben derim ki ve in e eğer onlar kafir de olsalar, annen baban kafir de olsa felehü en yestahreme lehuma sana düşer, evlada düşen Annesine, babasına yine merhamet göstermesidir. Bir şartıl imani, yani iman etmesini etmelerini dileyerek, yani bir şartıl iman demek, yani ya Rabbi onlara imanı nasip et diyerek, onlara iman nasip ederek, onları merhamette bulun demek, onlara rahmette bulun demek. Yani imanına gelmelerini isteyerek, iman etmelerini talep ederek onlara Rabbimizden merhamet etmesini isteyeceğiz diyor. Yani kafir de olsa sen onlara merhamet göndereceksin, göstereceksin ve Rabbinden onlara iman nasip etmesini isteyeceksin diyor. Bu sana elat olarak sana düşen bir görevdir diyor. Peki başka o en iyi dua, dua ve aynı şekilde onlar onlar için Allah'a dua edeceksin, bilhidayet ve irşâdi hidayeti bulmaları ve doğru yolu bulmaları için. Anne anne baba kafir ise evlat Allah'a dua edecek. Allah'ım anneme babama hidayeti bulmalarını, doğru yolu bulmalarını nasip et. Onlara iman nasip et diye dua edecek. Bu şekilde onlara merhamet gösterecek. Bu şekilde onlara e, güzel muamelede bulunacaktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ Şöyle diyen insanlar var arkadaşlar. Şunu söyleyen insanlar var. Ne diyorlarmış bunlar? Eee kana du'a ul-kâfiri e sümmen Yani daha önce, daha önceleri kafir olan bir kişi için bu anne olur, baba olur veya başka biri olur. Kafir olan bir kişi için dua etmek caizdi. Böyle bir şey yapılabiliyordu. Ancak daha sonra neshedildi. Dolayısıyla bugün sen kafir olan biri için dua edemezsin diyenler var. Böyle diyenler olmuş diyor müfessizimiz. Ee, peki e, bakalım öyle mi? Bazı örnekler verecek bize diyor ki ve su ile İbn-i Uyayna'ya ee, küffar diyorsun. Bir dakika ne ben kafir mi dedim? Nerede bir daha bakayım. Halil lül küffari affeders. Evet Emine doğru söylüyorsun Ben kafir mi dedim oraya Emine? Doğru küffar Kafirlere dua etmek caiz değildir. Evet pardon Emine iyi yakaladın. Doğru söylüyorsun. Ee, lül küffar zaten orada açıkça görünüyor. Ee, kafirler için dua, dua etmek caiz idi. Sonra nesh edildi. Şimdi İbni Uyeyne bu Sufyan İbni Uyeyne diye büyük bir alimimiz var. Ona sormuşlar. Neyi sormuşlar? Hani sadakati, sadaka, anil meyyiti. Yani ölmüş kimse için tasaddukta bulunmak. Bu caiz midir? Bunun faydası var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Ee, diye sormuşlar. Fakale İbni Uyeyne diyor ki, Sufyan İbni Uyeyne diyor ki, كُلُّ ذَٰلِكَ وَاصِلٌ اِلَيْهِ Bütün bunların hayrı ona ulaşır. Yani bir kişi ölmüş akrabası için tasaddupta bulunsa, sadaka verse, hayır hasenat yapsa, bunun hayrı, bunun sevabı ölmüş kişiye ulaşır. Devam ediyor. Diyor ki وَلَا şey اَنْ lehu min al الْاِسْتِغْفَارِ Fakat hiçbir şey Ölmüş bir kimse için istihvarda bulunmaktan daha faydalı olamaz. Ne kadar tasaddukta bulunursan bulun, neticede istihvarda bulunmak, ölmüş bir kimse için istihvarda bulunmak daha faydalıdır diyor. Allahü Kâne şeyun afdalen minhu zaten diyor ki eğer bundan daha faziletli, daha üstün, daha değerli bir şey olsaydı la amara bihi el ebeveynine hiçbir şüpheniz olmasın ki anneniz babanız e, ile ilgili olarak Allah bunu size emedecekti. Dolayısıyla en en doğrusu istihfarda bulunmak, en doğrusu istirhamda bulunmak. Eee ve kulur onu ve kulur rahbihhuma diyor ya Allahu Teala. Kema yani Rabbimiz de diyor ki sen diyor annen baban için duada bulundeki Rabbim irhamhumu Rabbim onlara rahmet et. Bak bunu söylemiş bize Allahu Teala. İbn Uyeyne diyor ki eğer bundan daha değerli bir şey olsaydı, bundan daha üstün bir şey olsaydı Allah onu da emre derdi. Ama bak onu değil de bunu emretti. Demek ki en değerli şey budur. O yüzden bak güzel bir nokta kalamış. O yüzden diyor ki ölmüş olan anneniz için, ölmüş olan babanız için, ölmüş olan bir yakınınız için yapacağınız en şey, en güzel şey onlar için istiğfarda bulunmaktır diyor İbnü Uyeyne. Peki İbnü Uyeyne böyle dedi. Bakalım başka neler var bu konuda söylenmiş. Ee, nereye geldik? Evet. Eee ve laqad terrarallahu subhanahu fi hiç şüphesiz Allahu Teala kitabında tekrar tekrar söylemiştir. Neyi? El-vasiyete buluvayadeyni, anneye babaya iyilikte bulunmayı, vasiyeti, tavsiyeyi sürekli bize, yani iyilikte bulunmayı bize tavsiye etmiştir. Sık sık bunu Kur'an'da bize tavsiye etmiştir. Demek ki bu çok önemli bir şey. Anneye babaya iyilikte bulunmak çok önemli bir şey ki Rabbimiz bunu bize sık sık tekrarlıyor. O annebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de şunu söylemiştir. Diyor ki Rıdallahi Fiyarı dalwalideğili Allah'ın rızası annenin babanın rızasına bağlıdır. Ve suhtuhu fi suktihime Allahu Teala'nın öfkesi de gazabı da annenin babanın öfkesine gazabına bağlıdır. Yani şunu bileceğiz eğer bir kimse... annesini babasını razı ediyorsa. Bir kimseden annesi babası razıysa bilsin ki Allah da ondan razıdır. Ama bir kimseden annesi babası razı değilse annesi ona öfkeliyse annesi ona e, kızgın ise bilsin ki Allah da ona kızgındır. Allah da ona öfkelidir. E, bunu bu böyle bir hadis burada zikritmiş oluyor. Müfessirimiz. Ve e, Rava Sa'idüb'l-Müseyyeb Sa Sa'idüb'l-Müseyyeb şöyle bize rivayet ediyor. Şunu anlatıyor. Diyor ki İnnel bârr la yemutu ee, Pardon atlattım galiba. Evet. Ve Ruvia bir de şöyle bir hadiste rivayet edilmiştir. Veya şöyle bir söz rivayet edilmiştir. Yef'alul bârrü ma yeşâ'u en yef'alâ Bağır arkadaşlar bağır anaya babaya iyilikte bulunan kişi, iyilik yapan kişi biz buna bağır diyoruz. Anaya babaya iyilikte bulunan kişi ne diliyorsa yapsın ne istiyorsa yapsın. Yani yef'alül ba'ru anaya babaya iyilikte bulunan kişi yapsın. Neyi yapsın? ma yeşşav en yef'al ne yapmak istiyorsa yapsın felen yedhulennara asla cehenneme girmeyecektir. Yani bir kişi annesinin babasının rızasını almışsa onların gönlünü almışsa onlara iyilik yapmışsa o bunun dışında ne yaparsa yapsın Allah onu affedecek cehenneme girmeyecektir. Çünkü annesini babasını razı etmiştir. Ve yef'alul a'qul Hak'ta arkadaşlar <gülüyor> Ebn diyor anne olarak koşumuza gidiyor fakat evlat olunca biraz ürkütü yaptığımız Ebnin haklısın bir de ak ah var. Ak ah kim oluyor pek arkadaşlar? Ak ah da annesini, babasını üzen, onları kıran, onları inciten demek arkadaşlar. Ve yef'alul ak. U. Annesini, babasını inciten de yapsın. Ne yapsın? Ma yeşşav en yef'ale. Yani ne yaparsa yapsın. Ne istiyorsa yapsın. Felen yedhulel cennete. Cennete girmeyecektir. Bakın. Demek ki bir kişi annesini, babasını kırmışsa, incitmişse onları üzmüşse, annesi babası ondan razı değilse, o kişi ne kadar iyilik yaparsa yapsın, ne eylem ortaya koyarsa koysun, cennete girmeyecektir. Tabi belki şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bunları birebir ille de böyledir diye düşünmek yerine bu sözler, bu ifadeler anneyi, babayı razı etmenin ne kadar önemli olduğunu Onları incitmen de ne kadar tehlikeli olduğunu bize ifade ediyor. Bu, bunu bize göstermek için dikkatimizi bu noktaya çekmek için söylenmiş sözlerdir. Yoksa ille de bir kişi annesini babasını razı etmişse haram işlesin, ne isterse yapsın yine cennete gidecek. Veya bir kişi annesini babasını üzmüşse işte isterse bütün ömrünü cihatla geçirsin namaza geçirsin, her ne yaparsa yapsın cehenneme girecek. Demek değil. Oldu mu? Bunlara birebir lafız anlamına bakarak mana vermemek lazım. Bunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Neye dikkatimizi çekiyor? Annenin ve babanın rızasının ne kadar mühim olduğuna, onları incitmenin de ne kadar kötü olduğuna dikkatimizi çekiyor. Tamam arkadaşlar. Varava <gülüyor> Said bin Musayyeb, Said bin el-Musayyeb bu eee tabiunun ileri gelenlerinden biridir. Diyor ki: "İnnel bāra la yamūt." bir kişi annesinin babasının rızasını almışsa annesine babasına iyilik yapıyorsa o kişi asla da asla kötü bir şekilde ölmez yani kötü bir ölümde ölmez küfür üzere ölmez mesela İnançsızlık üzere üzere ölmez Peki va e, neredeyiz Evet vakalavacul demek ki Sa'id bin el-Müseyyep de aslında biraz evvel ki söze benzer bir şey söylüyor. Yani bir kişi annesine babasına iyilik yapıyorsa o kişi hiçbir şekilde kötü bir vaziyette ölmez diyor. Ve kala raculun <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem bir gün adamın biri bir gün adamın biri peygamberimize geliyor ve diyor ki Ya Rasulü inne ebeveye belaga minel kibari. annem babam epey yaşlandılar. Bayağı bir yaşlı vaziyetteler. Tamam peki. Anni ben eliemin huna mavaliemin mi Küçükken onlar bana nasıl beni nasıl sahiplenmiş bana bakmışlarsa, bugün de ben aynı şekilde onları sahiplenip onlara bakıyorum. Fehel qada'ituğumla, ben onların haklarını ödemiş oluyor muyum? diyor. Ya Rasulullah. Böyle bir durumlarda onların haklını ödemiş oluyor muyum? Kale peygamberimiz diyor ki hayır sen onların haklını ödemiş olmuyorsun. Neden? فَاِنَّهُمَا كَانَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ Sen küçücük bir bebekken 3 aylık, 5 aylık, 10 aylık bir bebekken annen baban sana bakıyorlardı. Seni himaye ediyorlardı. Bunu niye yapıyordu biliyor musun? Senin yaşamanı istedikleri için. Sen, diyelim ki altını kirletiyordun. Senin altını severek e, temizliyorlardı. Çünkü senin yaşamanı istiyorlardı. Bir daha okuyalım orayı. Fe şüphesiz ki annem baban kâne yef'alâni yapıyorlardı zâlike bunu. Yani sana bakımı, seninle ilgilenmeyi sen sana senin, senin yani seni işleniyorlardı bunları yapıyorlardı nasıl yapıyor adı vahi bei baka senin yaşamanı isteyerek bunu yapıyorlardı. senin yaşamanı istiyorlardı bütün her şeyi senin yaşayasın diye ortaya koyuyorlardı bu en tefakat bugün sen tef al bunu yapıyorsun sen bugün sen de annene babana bakıyorsun. Belki annenin, babanın çok yaşlıysa altına alıyorsun. Her neyse. Sen de bunları yapıyorsun. Ama niye? Nasıl yapıyorsun? Sen ölümün, ölümlerini bekliyorsun. Ya bunları yapayım da bir an evvel ölseler falan diye. Yani sen onların uzun süre yaşamalarını ümit ederek, isteyerek onlara bakmıyorsun da ya içinden bir an evvel bunlar ölseler diye geçirerek bunu yapıyorsun. Halbuki onlar sana sen küçükken baktıklarında aman çocuğumuza bir şey olmasın. Aman uzun süre yaşasın. ama uzun ömür olsun diye sana bakıyorlardı. Dolayısıyla sen ne kadar annene babana bakarsan bak, hatta onların sana küçükken baktığından daha fazla bile baksan neticede ondan haklarını ödemiş olmazsın diyor peygamberimiz. Başka bir adam da gelmiş arkadaşlar peygamberimize. "Başetle racul ila rasulillahi abahu." Babasını şikayet ediyor. Adam biri gelmiş babasını şikayet ediyor peygamberimize. Bu annehu yahudun malı ve diyor ki babam benim malıma el koyuyor, malımı alıyor. Bunu e, Peygamberimize şikayet ediyor. Feda bihi. Peygamberimiz de olayın ne olduğunu öğrenmek için adamı çağırıyor. Feda birine görsün. Şeyhun yaşlı bir adam. Yeter ki asa ale Bastona dayanarak ancak yürüyebiliyor. Bastonu çekerse adam düşecek. Öyle yaşlı bir adam fa s'alehu fa qala pardon fa s'alehu ona diyor ki nedir bu olay fa cevap veriyor adam diyor ki innehu kana da'ifan wa ana qawiyun benim çocuğum zayıftı ben kuvvetliydim wa fakirden fakirdi wa ana ben zengindim fakat ha o zaman öleyken فَكُمْتُ la emnehu şey مِنْ مَال۪ي Ben asla malımdan herhangi bir şeyi ondan sakınmazdım. Ne isterse malımdan alır, ne isterse verirdim. Hiçbir zaman malımı ondan esirgemezdim. Oğlum zayıftı, ben güçlüydüm. Oğlum fakirdi, yani küçücükken bir şey yoktu, benim vardı, ben zengindim. O zaman ben her şeyimi, bütün malımı, sevetimi çocuğum için feda ettim. Ne isterse ona verdim, ondan bir şey esirgemedim. Vayama bugüne gelecek olursak anne zayıf ben artık ben yaşlandım zayıfladım vahvaca uyuyun ama çocuğum kuvvetli bu anne fakir ben fakir düştüm artık bir şeyim yok vahvaca niyeyun ama çocuğum zengin fakat bu haldeki çocuğun vaybhalu aliyebi malihi malını benden esizgiyor cimrilik yapıyor bana dermiyor bakın fakir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Peygamberimizin gözleri yaşarmaya başladı, ağladı. Fakaleve dedi ki, Wa kaleve dedi ki, Memin hajarın, wa lamaderin, yasmagu hede illa beke. Bu adamın bu sözlerini duyan hiçbir şey yoktur ki ağlamasın diyor. Kim kim duyarsa, ne duyarsa bu adamın bu sözlerini ağlar diyor. Memin hajarın, yani bir taş, wa lamaderin, wa lamaderin bir toprak yoktur ki. يَسْمَعُوا هَذَا bunu duysun illa be. Yani taş bile ağlıyor. Toprak bile ağlıyor. Adamın bu sözlerinden dolayı diyor peygamberimiz. ثُمَّ قَالَ Sonra dedi ki peygamberimiz لِلْوَلَدِي çocuğa, en وَمَالُكَ لِيَب۪يكَ en وَمَالُكَ لِيَب۪يكَ Sen de malın da babanı aitsin. Sen de malın da babanın sınız diyor peygamber. Dolayısıyla e, babasından esirgeyen, malını esirgeyen çocuğa bunları söylüyor peygamberimiz. Başka bir gün başka biri geliyor. O da şikayette bulunuyor arkadaşlar. E, neyi şikayet ediyor? Annesinin kötü ahlaklı oluşumu. Yani sert mizahçlı, mi? kırıcı herhalde böyle bir tavrı var annesinin. Bunu şikayet ediyor peygamberimize. Fakale peygamberimiz diyor ki, Demek öyle annem bugün kötü huylu oldu. Ama lem takun sayyiatal khulqi hina hamalatke tis'ata ashur. Seni karnında 9 ay taşırken ama o kötü huylu değildi, değil mi? diyor. Lem takun sayyiatan. Annen kötü huylu değildi. Arı sayyiatal khulqi kötü huylu değildi hina hamalatke tis'ata ashur. Seni karnında 9 ay eee ıı, taşırken kâle adam diyor ki inna seyyatül vallahi ya resulullah sert mizaclı kötü ahlaklı biri diyor annem kâle peygamberimiz diyor ki öyle demek öyle diyorsun ha ama lem tekun kedaleke hina seni tam iki yıl emzirirken annen öyle değildi ama değil mi diyor kâle yine adam büyük inna vallahi ya resulullah kötü ahlaklı diyor annem kâle peygamberimiz diyor ki Lem tekun kedalika hina asharat leke leylaha ve azmaet Ama Amadı sen küçücük bir çocukken annen senin için sabahlara kadar uyumazdı, gecelerini, uykusunu feda ederdi. Gündüz de senin için yemez, içmez, aç, susuz dururdu. O zaman annen kötü halde değildi ama değil mi? diyerek Peygamberimiz e, adama karşılık veriyor. Bir daha ilk okuyalım ifadeyi. Lem tekun kedalika Annen böyle değildi, yani kötü ahlaklı değildi. Ne zaman hine esharat, lakin leyla yani gecesini sen için feda ediyordu, uykusuz geçiriyordu. Bu avmaat nehraha gündüzünde, gündüzünde senin için susuz geçiriyordu. O zaman annen, annen kötü ahlaklı değildi ama değil mi? Hale lakin jazeytuha. Adam diyor ki tamam ya Resulullah Allah, bana bunları yaptı ama ben de bunların karşılığını verdim anneme. Ben de bunların tuha, ben de anneme bunların karşılığını verdim. Kale peygamberimiz diyor ki ma faalte ne yaptın? Kale adam diyor ki haccaçtu biha ala atiqi ben onu omuzlarımın üzerinde sırtımın üzerindeyken ona hacca ettirdim. Tavaf yaptırdım. Say yaptırdım ona diyor. Kale peygamberimiz diyor ki Ma cezeyi daha, Sen yani annenin yap, yapmış olduklarının bir nefeslik bile karşılığını vermiş sayılmazsın bunu yapmış olmakla. Annenin sırtında, e, annene sırtında hac yaptırmakla sen annenin yapmış olduğu iyiliklerin bir kadın caizse bir kadının bile karşılığını vermiş değilsin. talka o anlayı bir nefeslik, bir kadınlık bile karşılığını vermiş değilsin diyor Peygamber. Evet. Başka bir gün arkadaşlar. O an İbni Ömer. İbni Ömer'den gelen bir rivayet var. Ennehu ra'a racülen. İbni Ömer bir adam görüyor. Abdullah İbni Ömer. Bir adam görüyor. tavafi Tavaf esnasında. Demek ki Ömer de tavaf yapıyor. Yehmilü ummehu. Annesini taşıyor. Ve yakulu ve şöyle diyor adam. İnni leha İnni leha ee, Ne orada bir şeylik çıkmış kaymış orada. Şu metinde var galiba. Nasıl geçiyor orası? İnni leha yani niye öyle bozulmuş kelime ya? İnni leha matiyyetun İnni leha matiyyetun Matiye arkadaşlar ne olsun matiye? Matiye binek hayvanı. Binek hayvanı. Ben annem için bir binek hayvanıyım. Ama nasıl bir binek hayvanı La tuz ürkütmeyen, ürkütmeyen bir binek hayvanıyım. Ben öyle bir hayvanım ki ürkütmem, sırtımdakini ürkütmem. Ida اذ, er rikabu e, nefarat la tenfiru. Halbuki genelde diyor, rikab arkadaşlar o da binek hayvanı. Rikab da matiyev ve rikab aynı anlama geliyor. Halbuki diyor genelde binek hayvanları Nefarat ürkütürler. Anne ol, olarak hoş... ha, tamam. Ee, genelde diyor binek hayvanları sırtında bulunanı, bine, binen kişiyi ürkütürler ama ben öyle bir binek hayvanıyım ki annem için la tuziru ürkütmem, la tanfiru aynı şekilde ürkütmem. Yani ben annesini yani sırtındaki bir, sırtında binmiş olan kişiyi ürkütmeyen bir hayvanım. Halbuki genelde hayvanlar e, sırtına binen kişi Ma مَا ve وَاَرْضَعَتْنِ اَكْثَرُ Yani e, annem beni onu bu şekilde taşıdığından daha fazla taşımamıştır ve daha fazla emzirmemiştir. Allahu rabbi ذülcelalil ekberu diyor. Yani şüphesiz ki Rabbin işte büyüktür Celal'dır. E, bunu söylüyor ve diyor ki İbni e, Ömer'e تَظُنُنِي Cazeyt Ne dersin, ey ibn Ömer? Sence ben böylece annemin yapmış olduklarına karşılık vermiş oluyor muyum? Yani onun bana olan e, hakkını ödemiş oluyor muyum? Galer. İbn Ömer diyor ki: La hayır. Wallahu zafatun wa Bir santim bile olsa, bir nefeslik bile olsa sen annemin yaptıklarının karşılığını ödemiş olmuyorsun böyle yapmakla. Diyor. Evet. Yani biraz evvel ki e, peygamberimizin dediğinin benzerini söylüyor. Ve anhu aleyhissalatu vesselam peygamberimizden gelen bir söz diyor ki ve ve'ukukul valideymi. Aman ha annemizi, babanızı üzmemeye dikkat edin. Annenize, babanıza kötü davranmamaya özen gösterin. Fe innel cennete şüphesiz ki cennet tucedu rihuha min mesirati elfi anı cennetin kokusunu bin yıllık yoldan hissedilir duyulur alınır. Wala yecidruhuha. Aa wala yecidruhuha akin ve la qati'in ve la qati'ir rahm ve la rahim zan ve jarin izaruhu hayla. Ancak diyor peygamberimiz dört kişi bunlar cennetin kokusunu alama Cennetin kokusu bunlara gelmez. Bunlara ulaşmaz. وَلَا يَجِدُ الرِّيْحُهَا Cennetin kokusu e, e, veya şöyle وَلَا يَجِدُ الرِّيْحَهَا عَاقُنْ Fakat cennetin kokusunu almaz. Kim almaz? عَاقُنْ <gülüyor> Annesini, babasını üzen kişi. وَلَا قَاطِعُ الرَّحِمِ Akrabalık ilişkilerini kesen kişi. وَلَا şeyhun zanin, Zina yapan bir yaşlı وَلَا جَارُونَ Bir komşu اِذَارُهُ خَيْلَاُ izar Yani kıyafeti. Üstüne bir kıyafet giymiş. O kıyafet böyle yani kibir kıyafeti. Adeta yerlerde sürünüyor. Komşularına karşı kibirli davranıyor. Onlara böylece eziyet ediyor. İşte bu dört kişi diyor. Bunlar asla senatin kokusunu alamazlar diyor peygamberimiz. اِنَّ kibriya اَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Böyle kibirli olmak yani Büyüklük sadece ve yalnız Allah'a hastır diyor peygamberimiz. Vakal-ı fuqahau arkadaşlar bu buraya kadar işin ahlaki boyutuydu değil mi? Ahlaki boyutunu gördük. Peki fıkhi boyutu nasıldır? Vakal-ı fuqahau fakihler diyorlar ki la yadhhabu bi abī ilal bi'ati. Kişi bi'a arkadaşlar kilise. Kişi babasını kiliseye götüremez. Yani babanız Hristiyan sizden sizi, sizden kendisini kiliseye götürmenizi istiyor. Siz babanızı kiliseye götürmek zorunda değilsiniz dine. Fakat وَإِذَا بَعَثَ اِلَيْهِ مِنْهَا Ama babanız bir şekilde kiliseye gitti. ibadetini yaptı. Dönecek ama dönemiyor. Size haber gönderir. İza بَعَثَ اِلَيْهِ مِنْهَا Kiliseden size haber gönderiyor. Niye? لِيَحْمِلَهُ Sizi yani sizi çağırıyor ki siz onu taşıyasınız eve. Peki çocuk, evlat bunu yapmak zorunda mıdır? Evet, faala. Çocuk bunu yapmak zorundadır. Demek ki babamız bizim onu kiliseye götürmemizi isterse biz bunu yapmak durumunda değiliz. Dinen böyle bir sorumluluğumuz yok. Ama babamız kiliseye gitmişse eve gelmek istiyor da gelemiyorsa biz gidip evin, babamızı alıp evimize getirmek Hristiyan olan babamızı alıp eve getirmek zorundayız arkadaşlar. وَلَا يُنَاوِلُهُ الْخَمْرَ Çocuk, evlat, evlat diyelim babasına içki servisi yapamaz. Yapmak zorunda değil. وَيَا خُدُ الْاِنَا اَمِنْهُ اِذَا Babasının içki içtiğini gördüğünde babasının elindeki bardağı alabilir. Alırsa bu saygısızlık olmaz. Babasına saygısızlık yapmış sayılmaz. Ve Ali Yusuf, Ebu Yusuf diyor ki Hanefi mezhebinin en önemli alimlerinden biri Ebu Hanife'nin iki büyük öğrencisinden biri diyor ki "İza emarehu baba oğluna emrettiği zaman neyi emrediyor? En yok tahta tenceresinin altını, kazanının altını yakmasını emretse oğluna. Tencere var. E, diyor ki oğluna oğlum bunun altını yak yansın." Vafiha peki tencerede ne var arkadaşlar kazanda ne var lahmul domuz eti var. Tencerede domuz eti var baba domuz etini pişirip yiyecek. Ee, baba ama kendisi ateşi yakamıyor büyük oğluna oğlum gel bu kazanın bu tencerenin altını yak çocuk bunu yakmak zorunda mıdır evlat bunu yakmak zorunda mıdır? E bu Yusuf'a göre evet evkade çocuk gidip ateşi yakmak zorundadır. Ve en Huzeyfe'te gelen bir rivayet. innehu Huzeyfe istazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden izin istiyor. Hangi konuda? Fi katli babasını öldürme konusunda. Tabi bu olay arkadaşlar Bedir Savaşı'nda oluyor. Ve huwa fi safil müşrikine babası müşriklerin safında. Babası müşrik Hüzeyfe Müslüman, Hüzeyfe diyor ki peygamberimiz, ya Resulallah izin ver ben babamı öldüreyim diyor. Fakale, peygamberimiz diyor ki da'hu yelihi gayruke, bırak sen sen öldürme, bırak senden başka biri öldürsün diyor. Ve babasını, müşrik olan babasını öldürmesine izin vermiyor. ve ile Fudayl ibn Iyad, İyad bin Iyada sorulmuş an biril valideyni Anneye babaya iyilik nasıl olur? Bu nedir diye sorulmuş. Fakar demiş ki demiş ki elle takûme il elle hizmetiha an keselim. Yani annenin baba annene babana hizmet ederken tembellik göstermemendir. Zaten anneye babaya hizmet etme görevimiz ama o hizmeti yaparken tembellik istemeye istemeye, üşşene üşşene yapmak şeklinde değil isteyerek. Ama Yüşene yüşene yaparsan o zaman bu bir olmaz. Vasıla <gülüyor> bağdum, bazıları gene vasıla <gülüyor> bağdum, bazıları gene ona sordular. Fakara dedi ki, yani gene sormuşlar fodayla diyor ki: Elle tarfa asawtaki alehima, annenin yanının, annenin babanın yanında konuşurken sesini yükseltmemendir. Valla tanzura şeriden alehima, böyle hani şer bir gözle, kırıcı bir gözle, onlara bak kötü bir gözle onlara bakmamam. Valla yar yani, ki muhalifetten asla onlardan, onların sende bir aykırılık görmelerine izin vermememdi. Yani annen baban senden bir aykırılık, bir muhalefet görmeyecekler. Fi zahirin ve batının ne zahirde ne batında. Yani ne e, bizzat sen, yani bir elinle, e, yani zahir olarak bunu onlara hissettirmeyeceksin, batın olarak da bunu onlara, içinden de bunu böyle bir şey hissettireceksin Başka o en tatarahma alayime me âşa hayatta oldukları sürece onlara büyük bir merhamet göstermendir. Vatdülahum ve idmete öldükleri zaman onlara hayır dua yapmandır. Başka vataqume bihidmet evidehima min bagdihima annem baban öldükten sonra gittikten sonra da. Anneni, babanın sevdikleri evde, arkadaşlar dostları, ahbapları. Ahbaplarına hizmet etmen, onların halini, hatırını sorman onlarla ilişkiyi kesmemen. Yani baban öldü, babanın arkadaşlarını unut. Annen öldü, annenin dostlarını unut. Hayır, öyle değildir. Sen gidip onların halini soracaksın diyor. Fa'nin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz demiştir ki, اِنَّا مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ En güzel iyiliklerdendir. ne kişinin babasının dostlarını e, arayıp hallerini hatırını sorması onlarla ilişkiyi sürdürmesi en güzel iyilik en güzel e, davranışlardandır demiş peygamberimiz. E, süremiz doldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde biraz okudum ama e, aslında üzerinde konuşabilirdik tartışabilirdik bazı şeyleri ama bitireyim diye biraz acele ettim. E, i̇nşallah anlaşılmıştır. İnşallah faydalı olmuştur. Genelde bazen böyle hani anne babanın bir tabi biliyorsunuz çok önemli. Derste de bazen bu tür konular işlerken ben diyorum ki dün de arkadaşlarımıza söylemiştim size de söylemiş olayım. Lütfen diyorum dersten sonra eve gidince herkes annesine sağlasın, babasına sağlasın, ellerini öpsün ve onların sevdiğini onlara söylesin. Hatta eğer diyorum anneniz babanız burada değilse, uzaktaysalar lütfen telefon açın. Telefonunuzun ücretini belirleyin diyorum. Eğer anneniz babanız vefat etmişse lütfen onlara hayır dualar yapın. Bazıların anneleri babaları ayrı. Yani keşke böyle bir şey yaşanmasın ama onlar varsa. Yani siz onlara da diyorum hayır dualar yapın. Hayır dualar yapın. Kısacası herkes bir şekilde annesinin babasının gönlünü e, alsın. Lütfen siz de arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz ama anneniz babanız yanınızdaysa lütfen e, gidin onların hallerini hatırını sorun, ellerini öpün. Bende de selam söyleyin. Çünkü annelerimizin gönlünü almak bizim e, görevlidir. E, vazifemiz. Bunu ihmal yapalım arkadaşlar. Oldu mu? Peki hadi Allah'a emanet olun. İnşallah haftaya yine görüşürüz arkadaşlar.